Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Türesiniz Modern Sabahlar başladı başındakilere Günaydın diyelim 8.43 oldu saatimiz 19 Aralık 2012 çarşamba sabahında Güzel bir gün dediğimi ben e, fark ettim böyle yağmurlu bir günde az üşüdüğümüz için Ama e, bir taraftan da iç karartıcı haberlerle dolu gazeteler Dün Otü'de demokrasi şöleni vardı yeniden bir kez daha e, gaz şenlikleri doğal gazın ve neydi biber gazının icadını şenlikleri müdür nedir bilmiyorsam biber artık. gazını e, icat eden kimdi bilmiyorum tam olarak ama onun galiba doğum yıl dönümü kutlanıyordu. Başbakanın okula gelmesiyle beraber bir kez daha demokrasi şenlikleri başladı biber gazlarıyla kutlandı demokrasi. O da havayı kişi kaçacaklarmış tam olarak. da evet. ta, e, gerek kalmadı için gerek kalmadı ya. Gaz ona. atmışlar işte onun yerine ne kadar gaz atabilir? Ona ki. gerek kalmadı bir fotoğraf var herkes onu görmüştür herhalde Ottu'nun üzerindeki gaz bulut bulut Hı. gaz bulutu da değil de ne o artık bilmiyorum yani. Demokrasi bulutu. Demokrasi bulutu denebilir. İklimi, yani iklimi doğru, de farklı. değiştirecek olan demokrasi bulutu. Ve bu sefer coşku çok daha yüksekti. Binaların içlerine kadar hmm. hakikaten de e, demokrasiyi soktuk. Katılım, yani demok katılım da çok fazlaydı gerçekten. Katılım hı hı. yaklaşık e, 3600-4000 arası e, güvenlik gücü de e, katılım. Şöyle ben sana geçti. söyleyeyim Fahir net olarak. Net olarak. 3600 deniyor. 3600 niye? polis. Hı hı. 8 Soma. Eee... 8 125, toma, 125. 105 koruma ve 20 tane zırhlı araç. Yani demokrasi zaten böyle, böyle ya yani el eller üstünde. Ya kapıda çok fazla şey oluyor ya abi. Oluyor. Hı hı. Kapıda yok kimlik soruyorlar. Bir şey oluyor falan. Hı hı. Yani e, herhalde o yüzden mi şey oldu? Yani zor zor oluyor ot diye giriş. Ya 3600 kişi. Keşke sınava askerde girilsin. öğrendiğim kadarıyla. Bak ortalama bir tane bölükte 120 kişi olsa. Ya da 150 kişi olsa. 4 bölük bir tane e, Niye etse. saplıyorsun Fahri şu anda? Abi bir Tugay adamla gelinir Şöyle, mi ya? Şöyle evet. Şö, ne katılımı diyorum ya. Bir Tugay ile gelinir mi ya? Tugay, yani Tugay'dan daha fazladır ya. Benim binalarda mahsur kalan arkadaşlarımı gördüğü kadarıyla e, bir küçük grubun protestosu e, bir tugayla ile bastırılmaya başlayınca böyle bir garip bir şekilde e, bu noktaya gelmiş olaylar. Hakikaten de 100 civarında bir öğrenci grubunun Sloganlar atarak protestosu. Hı hı. Ve bunun karşılığında demokrasi şöleniyle e, durdurmaya çalışılmasından sefer... çıkıyor olaylar. Demo... Yani e, böyle bir bu protestoyu kontrol altına alalım şey yapalım falan filan tamam hani bir protestodur. Üniversitenin içinde bu tip şeyler olur falan değil. Hemen demokrasi şöleniyle başlıyorlar. Bu sefer yani demokrasi şöleni e, şeyle de sınırlı kalmadı. Yani belli bir yerle sınırlı Belli kişilerle buna verilen Tepki daha doğrusu Bütün ODTÜ'ye sirayet etti Yani ODTÜ'nün ağacına ODTÜ'nün yoluna ODTÜ'de ki e, ODTÜ kütüphanesinde ki, vardı. E, Aynen öyle öğrencilere Bölümdeki öğrencilere kadar böyle bir e, Şey oldu e, Zamanında hatırlar mısınız Jandarma karakolu varken ODTÜ'de artık bu tip görüntüler olmayacak diye e, jandarma karakolu çıkarıldı OTTU'dan. E, ama ondan sonra yani o görüntülerden daha sert görüntüler gördük biz. Demek ki jandarma yeterince demokrat değildi. Onun gitmesiyle demokrasi geldi. Geldi tamamen. Tamam, ben kaç yıl öğrencilik, yani öğrenciliğin ötesinde Ankara'ya geldiğimden beri OTTU diyeyim. İki tane olay oluyor. Bu kadar büyük. Hı hı. İkisi de e, hatta bu yıl oldu ikisi de. Biber gazlarını. Ben bundan birkaç hafta önce gördük yine. Evet, uh -huh. İkincisini de şimdi gördük. Bunlar hep demokrasinin geldiğini hakikaten de gösteren şeyler. Yani bu sene iyi demokrasi mi yaptı? Diyor. Bu i̇yi sene çok iyi demokrasi yaptım. yaptı. Hakikaten de en ufak bir protesto'nun bile biber gazlarıyla şey olması. Ben sonra... Ben gazetelerin, medyaya falan çok... Neye bakacaksın? Yani, Twitter'a falan baktıysanız eğer... Twitter'a baktık. ama yani Başka böyle... bir şeyi de gördüm ben. Yani e, hakikaten bazı şeyler daha net karşıma çıktı. Hani bir, bir kesimin görüşleri var hı hı. olaylarla ilgili. Onları görünce oh hadi yesinler dayakları falan filan diye. Hani şöyle bir durum da var galiba. Arada bizimkiler böyle e, biber gazı yiyenleri seyretmeyi seviyor. Hı hı. Biraz biber gazı atalım da bizimkilerin hoşuna gitsin. Onların da böyle yüreklerinin yağları erisin gibi bir e, zihniyetin herhalde e, şey, tezahürü hakikaten. Yoksa Durup dururken işte 100 kişi protesto edecek diye 3600 polisle tomalarla falan bir okula gelmenin şeyi yok. Biz böyle gidelim ondan sonra gazımızı da sıkalım ki bizimkilerin de böyle hoşuna e gelsin, gelsin. ne seçtiği yerine gelsin falan diye böyle izlenecek bir şey çıksın diye mi düşünüyorlar? Bunu düşündürecek yorumlar da vardı bir tarafta. Valla yani Twitter'da okuduktan sonra e işte hani acaba şeylerde neler yazıyor? Gazetelerde diye işte ne bileyim. Şimdi isim de vermeyeyim ya da vereyim gitsin diyeceğim ama hepsini aynı kefeye de koymak. Yo ver da... ya zaten şey değil yani e, bir tanesi haksızlık yapmış olmayı yani rahat haksızlık ol. Haksızlık yapmış olmazsın işte açıyorsun acaba hürriyette bir şey yazar mı? çünkü onlar biliyorsun sürekli olarak düzenli olarak. Aptet güncelliyorlar. güncelliyorlar evet. E, bakıyorsun e, işte Göktürk uzaya fırlatıldı şöyle bir coşku falan filan. Ama bir taraftan bakıyorsun ot otüde olaylar olmuş ne olmuş ne bitmiş ara ara böyle küçük küçük. ...şeyler geliyor... Hmm. ...işte gazdan başbakan da etkilendi... ...gaz atıldı... ...işte rüzgar ters yönde esmesiyle beraber... Evet, başbakan soğuk... da mı etkilendi yoksa başbakan etkilendi başbakan mi? Etkilendi. Çünkü orada dahi anlamındaki daha çok önemi var. Vallahi falan. bilmiyorum o dahi anlamında. Sen o iyi niyetini de koymuş olabilirsin. Ben başbakan evet, da etkilendiği. Evet, başbakan etkilendi ama soğukkanlılığını koruduğu gibi bir şeyler. Basın mensupları etkilendi var. Hı hı. Ama yani 100 tane e, üniversite öğrencisinin üstüne atılan gazdan etkilenen... Sadece gazdan etkilenmeyi bırak. Okuldaki herkes... E, Mahsur kalanlar. E, Mahsur kalanlar. Onun dışında e, işte gaz bombasından yaralananlar Yaralananlar. Birinci kapalıydı o öğrencinin hala öyleymiş. Hala öyle. Hı -hı. Bununla ilgili haberleri gazetelerden, gazetelerin sitelerinden öğrendik. Sadece mümkün gazete olmuyor. değil e, dün ATV'de e, haberlerinde şey dedi ben duymadım ama e, demiş e, ODTÜ'de e, Göktürk uydusunun uzaya fırlatılmasına protesto eden öğrenciler diye. Evet biz çünkü çünkü uzaya böyle e, bir, bir şey vardı, bir gerilim vardı. Yani e, başbakanın gelmesinden önce de uzaya uydu gönderilmesin e, diye bir protestolar vardı. Hı hı. Arkadaşlar uzaya uydu gönderilmesine karşı toplanıyoruz Tabii. diye şeyler vardı ve o protesto öyleydi. Ya da yani acaba başka ATV'in bildiği başka öğrenciler mi var ya? ya yani, şöyle çünkü şey yani var, bu arkadaşlarımızın Aynen. o yüzden toplanmadığı belli. Aynen. Yani o açık açık sloganlarında Aynen. ve pankartlarında e, da zaten açık. Seçik. Ifade etmiş durumdalar yani. Dün Ajda Pekkan bir işte ne derler alışveriş merkezinde bir uzay sergisini geziyor. Hı hı. Ona da soruyorlar uzaya gitmeyi hiç düşündünüz mü sorusuna o da hiç düşünmeden cevabını vermiş. Ne işim var uzay dedi. Aynı mantık zaten biliyorsun otoda var. Ne işimiz var uzayda. Ne işimiz Her uzayda? Protesto. Hakikaten o Noktaya gelmesi de e, şey, sö söylenmiş hatta şey... Söylenmiş bu ATV. Protesto edilen şey uzaya uydu gönderilmesi <gülüyor> Uzaya uydu gönderilmesiydi denmiş. Bu arada e, zaman zaman biz aramızda konuşuyoruz ya. E, Otobüslerine nasıl binebiliriz, Hı -hı. nasıl şey yapabiliriz diye. Aslında formülü çıktı. Hemen söylüyorum Hı -hı. formülü. 105 koruma, 20 zırhlı araç, 8 toma ve 3600 polis. Toplayabilir miyiz sizce bunu? Vallahi, var, oluyor. o kadar güzel bineriz ki otlu otobüslerine Rahat rahat bineriz bindiğimiz kadar gezeceğiz. Ama içimiz rahat etmez otobüste otobüstekiler yani O şekilde bindikten sonra Yani ama hakikaten dün Hani otlu mezunu olsun olmasın Otlu olsun olmasın yani Herkesin ee, Dehşetle seyrettiği Yani o fotoğrafları gördükçe hakikaten ee, ya. Keşke sınava girseydi ya ne? Yani ODTÜ girecek olan girmek isteyen ama ODTÜ'nün istemediği kişi keşke sınava girse bir sene öncesinden hazırlansa bir bölüme girse mesela hani sonuçta ben sınava girdim buraya girmek istiyorum bir uydu fırlatılışının açılışına katılacağım falan evet. diye yani o törene katılacağım falan diye o zaman belki yani ya hani dün, bir şey olabilir ama sanılma da girip şey yapamaz herhalde bilmiyorum. Dün yaşanan şeyler olaylar e demokrasi şöleni de <gülüyor> Demokrasi ya. şöleni diyelim o kadar biber gazı, coplanan insanlar, efendim üstlerine su sıkılan öğrenciler şeyin de biraz tezavürü galiba sadece bir protestoyu hemen bastıralımla değil de bir hınçla e tabi bir önceki, Tabi şey. canım tabi o açıklaması. da yani hani, bu aralar konuşulan bir aydın düşmanlığı var ya aydının başını okuldayken ezeceksinın de bir tezahürü. Yarın yani. öbür gün bunlar büyüyecekler başka şeyler. Biz şimdiden ezelim. Yani bu protestoya katılmamış olanlar var binaların içinde. Oralara da biraz sıkalım ki haşere şey yapar gibi biber Zaten... gazıyla. Zaten Böyle bir e, aydının hani yuvasında hı hı. şey yapalım. Yarın öbür gün başımıza iş, iş almayalım. Zaten müjdemi de isterim. Ee, bir demokrasi müjdesi daha geldi. Yine bir müjde çıkardım yani. Ee, Valla toplumsal bravo. olaylara biber gazı ve tazlikli sudan sonra bundan böyle gece eylemlerinde özellikle kullanılmak üzere bir fener alınıyor. Fenix TK15 adıyla bilinen ve gözlerde geçici körlüğe neden olan fenerin alınması için Emniyet Genel Müdürlüğü çalışma başlattı. Bundan sonra gündüzleri biber gazı ve tazik su... Geceleri akşamları, de fener alayı. E, ama köreden fener alayı. Hani, ama tabii ki kalıcı bir körlükten bahsetmiyoruz. Geçici bir körlükten bahsediyoruz. E, i̇lerleyen demokrasimizle beraber bu coşkuları daha da yaşayacağız. <gülüyor> evet, siz çok sevindiniz ya bu fener çok... alayına. Yani akşamleyin ışıl ışıl görüntüler göreceğiz. Çünkü akşamleyin biber gazı çok fazla göremiyorsun tabii. ya. O yani en büyük sıkıntıydı. Sağ, şey çok mu arayın bozulmuş? yaşıyorsun? Yani e, Zaten akşamdan beri geldi okuduğumuz haberlere bir zaman da yani alışmıyor tabii insan buna da yani e, üç dakika sonra farklı hissediyorsun ya öyle bir zaman geçtiği için bir başka hissediyorum ama şu haber gerçekten şu benim çok şu anda moralim bozuldu ya. Ha. Gel yani bu nedir? Mutluluktan bozukluğunu ben çok yaniyorum. Tabii bizi. başka neden olabilir? Neden olabilir ki? Neyse geçmiş olsun diyelim. Zaten bu bir, bir dakika. Bu Başka da bir şey diyemiyoruz yani. Tavşan Genel olarak bir geçmiş olsun. Dün gece için değil de geçmiş olsun diyelim. Ee, ve Be Çok dertlenmeyelim bugün gazeteleri alamadık diye değil mi ya? Hiç dertlenmeyelim. dertlenmeyelim. Yani, Çünkü bugün gazeteci kapalıydı. Şey. Kuvvetler ayrılığıyla ilgili bir şey yoktu mesela dün gazetelerde. Ben boy boy o onunla ilgili haber olur diye düşünüyordum. Hiçbir şey yoktu dün. Kuvvetler ayrılığı işte az önce Fahir'in anlattığı şekilde gündüz gaz, gece köredici fener. Yani kuvvetleri... Aynı kuvveti mesela gündüz fener olur mu olmaz orada kuvvetleri ayırmak lazım. Gece fener, gündüz gaz. Gece suyu nereye sıktığını bilmiyorsun. O da bayağı bir sıkıntı oluyor. Tabii suyu da falan evet. da böyle idareli. Kuvvetler <gülüyor> ayrıldı diye. diye. Ya o kadar seni ilkokulda, ortaokulda falan. Nerede öğrettiler bilmiyorum. Vatandaşlık bilgisi dersine. Hep yalan mıydı diyesim geliyor yani. Ama bir Kuvvetler taraftan da ayrılığı. aynı sudan içmişiz biz. Aynı yoldan geçmişiz biz. Tabii tabii. Ş şarkısının hiçbir yerinde ayrılık yok. Dikkat ederseniz. Peki bu kadar her şey aynıken. Kuvvetlerde ayrı gayrılık olur mu? Milletçe, birlik Bilmiyorum. ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerde kuvvetler ayrılığından bahsedilmesi de... Kuvvetler ayrılmasın biri man olsun. Manidar geliyor kuvvetler yani. Kuvvetler ayrılığı noktasında. Kuvvetler evlensin diye bir şey bu. çıkacak diye çok korkuyorum ben. Durun siz kardeşsiniz diye işte böyle bütün kuvvetler bir araya geldiğinde zaten... Köle şey oldu. geliyormuş ha. vallahi öyle. Vallahi helal olsun ya. Valla helal olsun yani. Tamam bir müjde daha vereyim ya. Bir de elektronik şok cihazları Bunu düşünen, düşünen ekiplere helal olsun. Ya o zaman köle demokrasiyi diyecek. artık... De de Sayın desans. müdürüm bir şey bulduk. köreliyor efendim bu. Harika. Tavşan havında kullanıyormuş daha önce. Şimdi haşereden sonra gündüzleri kendimizi haşere ile empati yapacağız. Akşamları tavşan gibi böyle hani... E, hakikaten <gülüyor> empatiden empatiye sürüklediler Zıplaya ya biz. hoplaya devam edeceğiz. Geçmiş olsun diyelim. Bu da geçer diyelim sevgili dinleyiciler. Bu şarkıyla bu saati bitirelim.